Efendim hayırlı akşamlar, bir haftalık ayrılığın ardından çerçeve programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırlara ve istifadelere vesile olsun inşallah programımız. Efendim bu hafta o son hocamız bizlerle olamayacak, biz inşallah programımıza devam edeceğiz. Çok önemli bir konuyu değerli bir hocamızla inşallah ele almaya çalışacağız. Bu akşam çerçevede divan edebiyatı diyeceğiz. E, hayati inanç hocam bizlerle birlikte olacak. Hocama hoş geldin demeden önce e, sizler bizlere sosyal medya üzerinden divan edebiyatı etiketiyle soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Eksik Olmay. Merhaba. E, hocam şimdi eskiler e, böyle konuşmalarında e, birbirleriyle karşı, karşılaştıkları zaman e, beytlerle e, mukabele ederlermiş birbirlerine. Evet, Mesela evet. E, günümüze baktığımız zaman şimdi <gülüyor> e, biz genelde şöyle ha hani nasılsınız, iyi misiniz dediklerinde biz böyle kısa bir cevapla hamdolsun siz nasılsınız vesaire hani o bile, o bile bir şey ya. Yani. Evet. Yani o bile yok ya yani. evet. Evet. Onu da e, inşallah soracağım tabii. <gülüyor> Ama eskilerin böyle bir e, beyitlerle verdikleri bir karşılık var. Ee, dilerseniz e, ben size nasılsınız desem bu mimalde nasıl cevap verirsiniz bununla başlayalım üstadım. <gülüyor> İyiyim çok şükür derim <gülüyor> hamdolsun. Şimdi bir hoca ben yetişemedim kendisine ama yani çocukken vefat etmiş 67'de Kadıköy müftisi Ahmet Mekki Üç ışık merhum. Hakim Arvazi Hazretleri'nin oğlu. Ahmetullah. Diyor ki medresede, derste yorulup dinlenmek için bahçeye çıktığımızda dinlenme için, eğlenmek için karşılıklı beyitler söylerdik. İki kişi başladık mesela. Evet. Ben hangi kelimeyle bitirdimse beyti o, o kelimeyle başlayan bir beyt söyler. Onun bitirdiği yerden ben başlarım. Karşılıkta bu alışveriş bir müddet devam eder. Sonra malzeme azalınca son harfler esas alınarak devam edilir diyor. Yani belki 20'er belki 30'er beyit karşılıklı alışveriş ediliyor, teati ediliyor. Heh. Günümüzün en yüksek entelektüel faaliyetinin üstünde <gülüyor> bir eğlence işi yani bahçede iki çocuğun iki gencin vakit geçirmek için yapı verdiği şey. E niye böyle? Çok zengin bir e, birikim bu. Bir defa son birkaç on yılı dikkate almadan baktığımızda öyle bir Türkçe var ki elde, öyle bir Türkçe ile konuşuluyor, yazılıyor ki bu lisan üç dilin inceliklerini bünyesinde taşıyor. Evet. Arabi'nin, Farisi'nin ve Türkçe'nin bütün imkanlarını Türkçe şemsiyesi altında çeleştirilmiş olarak öyle bir zengin dil ortaya konmuş ki hakikaten günümüzde kıyas edilmesi imkanı yok son örnekleri işte 1950'li yıllarda vefat etmiş 70'li yıllara kadar yaşayanlar da var mesela Abdurrahman Şeref güzel yazıcı Yahya Kemal beyatlı işte ondan biraz daha önce Ali Emiri Efendi ee, bu zirveyi temsil eden isimler Evet. Fakat şöyle baktığımızda hüzünlenmemek mümkün değil. 1958 tam vefatının 60. yılındayız. Şair Yahya Kemal Beyatlı. adlı. Mısralarını önümüze koyuyoruz. Şiirlerinin önemli bir kısmı için söylüyorum bunu. Adeta yabancı dil gibi. Günümüz insanı anlatırken zorlanıyoruz. Bir tercüme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Evet. Ne tercümesi bu? Türkçeden Türkçe'ye tercüme. Bu kadar büyük bir kayıp. Ve çöküş maalesef söz konusu. Hı. Tabii lisan o kadar geniş olunca da e, ezberde beyt çok oluyor. İnsanlar bunu teselli için, gündelik hayatı içinde böyle bir teneffüs için kullanabiliyorlar. Bolca bulunuyor. Sunar bir cami tehi bintehi peymâne'den sonra döner ve mûrâd üzrâ felek ammâne'den sonra diyor birisi. Öbürü hiç zorlanmadan ilk mısra yerinde tutarak sunar bir cami memlû peymaneden sonra felek ehli dili dilşad eder ammâ neden sonra diyor. Evet. Bu arada tabii ne dedi ona da bakalım uygun görürseniz. Birinci şair mezaki idi, ikincisi sabit idi. Birbirine nazire. Önüne bin defa boş kadeh gelecek Bin defa hevesin kursağında kalacak, başarısızlığa uğrayacaksın belki ama bir gün o doluk kadeh önüne konacak ve muradına uygun da dönecektir veya meramına uygun. Döner vefki meram üzre felek ama neden sonra biraz beklemen gerekiyor vakti var acele etme sabırlı ol. Vakti gelmeden yaprak bile düşmez. Böylelikle insanlar e, hayatı daha bir anlamlı, güzel, lezzetli yaşıyorlar. Ye ise kapılmıyorlar. Kahretmiyorlar. Hmm. Arifi ahval olan bir hâlete dil bağlamaz inkılâbeyler zaman ikbal olur, idbar olur. Aklı başında olan hallere Arif olan kavrayışı yüksek olan insan ne inince üzülür ne çıkınca sevinir Bilir ki ikisi de geçicidir aşağıdaysan bir gün yukarı çıkacaksın hiç kahretme Yukarıdaysan bir gün ineceksin fazla da sevinme Kemalica hem avur olma kim erbabı ikbalin demi idbar olur kim aybını izhar eder dünya. Makam sahibi, servet sahibi, şöhret sahibi olduğunda sakın mağrur olma. Çünkü bu günlerde pek görülmeyen, göze batmayan ayıpların düştüğün zaman öyle bir ortaya çıkar ki sen de şaşarsın. Her çıkışın bir inişi vardır. Kibirlenme, mağrur olma, gaflete düşme. Şimdi biz sonlarına yetişmiş bulunuyoruz bu birikimin. Bu zenginliğin sonlarına, ya. kırıntısına yetiştik. Dedim ya 61 doğumluyum ben. 70'li yıllarda üniversitede talebeyiz. Henüz 20 yaşına gelmemişiz. İstanbul'da bulmuşuz kendimizi. Sahaflar çarşısında, beyaz sarayda, işte kitapların çok olduğu yerlerde. Özellikle sahaflar. Her dükkanda ya dışarıda vitrine asılmış, geçerken göreceğiniz... ...ya da içeri girdiğinizde duvarda birkaç yerde asılı... Güzel sözler, mısralar, beyitler, kıtalar yer alır. Siz meraklıysanız eğer birçok ezberle çıkarsınız, boş dönmezsiniz. Evet. Evlerde de böyledir. Bir eve girersiniz, otururken, sohbet ederken mutlaka gözünüze ilişen birçok mısralar, beyitler olur. Bunu kavramış eskiler sözün şifasını, sözün kalbe müsbet tesirini hayatın tam merkezine yerleştirmiş... Hiç ihmal etmemiş. O şekilde konu komşu evinde neler neler ezberledik. Hı -hı. Şimdilerde... ...evlerimizde buna pek riayet etmiyoruz. etmiyoruz. Dükkanlar hak getire. E sonra... ...eski anlayış... ...da değil dükkanca. Eski anlayış... ...cari değil. E bakıyorsunuz... yani ...selam verebileceğiniz, sahibinin belli olduğu... ...sasbihal edebileceğiniz bir... ...yer olmuyor genellikle girdiğiniz. Bir AVM'de kimliksiz... ...efendim... Uluslararası bilmem hangi firmanın efendim oradaki temsilcisi şeklinde. Şunu söyleyebilir miyiz Üstad'ım? Bu e, sizin sözünüz. E, ben acizane bir e, programdan önce vakit buldum. Şöyle bir araştırdım biraz. Böyle büyük sözler mi yapmışım? Esra hocam. <gülüyor> Günümüzü, şu az önce anlattığınız meseleyi e, çok güzel anlatan bir söz bu. E, biz hisleriyle konuşan ecdadın, birbiriyle konuşamayan torunları olduk. Ben mi demişim? Evet hocam. Farkında değilim ama Doğru, Yok, bir, laf. Çok isabetli hocam, doğru, doğru yani. bir laf Kalpten kalbe yol var Minel kalbi ilel kalbi bila Der eskiler Ecdat böyleydi Söze bile hacet olmadan Konuşulabilir anlaşılabilir idi Şimdi kelimelerle bile anlaşamayıp Genellikle kavgayı tercih eden Efendim Dövüşen Her fırsatta birbirine giren Efendim maalesef Kaotik bir ortamda bulduk kendimizi. Kimseyi suçlamayalım. Bu da bizim de payımız var çünkü. Bu cinayeti ortak işliyoruz. Çok yaygın olduğu için de fail yok. Ortalıkta görünmüyor. Kimse suçlu görünmüyor. Ne? O kadar yüksek bir seviyeye çıkarmıştık ki lisanımızı Türkçe bin yıllık maceramızda Anadolu'da bulunduğumuz şu bin yıllık maceramızda 1930'larda 40'larda zirveye geldi yani Yahya Kemal'in Türkçesidir işte o hakikaten çok parlak çok zengin ifade gücü muhteşem Akıcı. ve tam da o dönemde ameliyat masasına yatırıp kolunu bacağını budamaya başladık anlaşılabilir hiçbir sebebi yok hasıl olan hiçbir fayda yok böyle bir ihtimal de yok kaybettik Ziya Paşa'nın dediği gibi oldu mesela ''Ey vahibu bazice'de bizler yine yandık. Zira ki ziyan ortada bilmem ne kazandık.'' diyor. Bazice oyun demektir. Eyvah diyor bir oyuna girdik. Batılılaşma oyunu o. Kaybettik, ütüldük, zararlar ortada ama ne kazandık Allah aşkına bilen varsa söylesin diyor ya. Şu oyunda bu kadar kaybımız var. Karşılığında ne kazandık? Bilen varsa söylesin. Tabii kendisi de çok iyi biliyor ki bir kazanç yok. Eskilerin çok güzel bir değer yargısı bir söyleyiş bir retoriği vardı. Derlerdi ki evet. Arabi lisan enbiya Farisi lisan evliya Türkiye lisan devlettir. Evet. Ya da Şöyle söylenir ikinci bir vecihle. Arabi lisanı ilim, faresi lisanı sohbet, Türkiye lisanı devlet. Yani Türkçe devlet dilidir hakikaten ama hangi Türkçe? Bu kadar zayıflamış bir Türkçe değil. Bunu bir misalle açıklamama izin verirseniz. 1940 yılında 40 yaşında olan bir adam düşünelim. Siz henüz o yaşa gelmediniz belli ki, evet. 40 yaşında bir adam. Yıl 1940. Şimdi bu adam ne demektir, bu ömrünü nerede geçirdi, hangi zaman zamanda geçirdi? Gençliği Osmanlı Devleti'nin tebaası olarak geçti. Son yarısı da Cumhuriyet vatandaşı olarak. Her ikisini de gördü. Efendim bağ Dehrin hem Hazan'ın hem Bahar'ın görmüşüz biz neşatında, da Gam'ın da görmüşüz. İkisini de gördü. Tepesine bir dünya yıkıldı. Der, yeniden bir şeyler işte kurulmaya çalışılırken kuruluş sancılarını yaşadı. Efendim tereddütleri yok oluşları yaşadı. O nesle dikkat etmek lazım bir çoğunun anne babası Ülke sınırlarının dışında kaldı. Birçoğu mesela hep Yahya Kemal'den olduğu örnek ama annesi Üsküp'te kaldı. Ve bir şiirinde buna temas eder. Üsküp'te kabri madere olsun bu nev gazel der bir tuhfe-i bedi, beyan-ı Muhammedi. 40 yaşındaki bu tip, iki de yaşayan bu zat eğer o zamanki modaya uyar o zaman Fransızca modası vardı. Herkes keyif için de olsa bu Fransızca öğrenirdi. İlmi çalışmalar için öğrenmeler tabii konumuzun dışında ama laf olsun diye de öğrenilirdi yani. Hava atılıyordu çünkü Fransızcayla. Fransız ekolü çok etkiliydi. Hatta ben ortaokul 1'e gittiğimde seçimlik 3 dilden biri Fransızcaydı. İngilizce, Fransızca, Almanca Anladım. seçilebiliyordu. Sonradan 2-3 yıl sonra kayboldu artık. Fransızcanın eski süksesi yok, hep İngilizceye döndük. Diyelim Fransızca öğrenmek istedi bu adam. Kolları sıvadı başladı. Azizim iki sene sonra hallaç pamuğu gibi atmış. Fransızcanın inceliklerine vakıf olmuş. Klasiklerini falan tercüme ediyor Fransızların. O dönemde yapılan tercümelerle Fransız edebiyatını takip etme fırsatı buluyoruz bugünlerde. Sonraları bu pek olmadı. O döneme mahsustur. 40 50'li 50 yıllarda oldu ne olduysa. Şimdi Fransız'da çok zor bir dil. Grameri gayet ağır, iddialı bir dil ve hatırlamalıdır Hakim Arvazi Hazretleri. Lisan-ı Arabi'den sonra yeryüzünde en mütekamil lisan Fransızcadır. Evet. Edebiyat dilidir, çok güçlüdür hakikaten. Evet. Paris Fransızcasında piyano eşliğinde soru eki kullanmadan sormayı öğretirler adama yani. İşte ne bir ince, ya. si bemolle düşersin, çay içersiniz olur falan. Gizli soru sorma biçimi o kadar inceden ince bir dildir. Bu dili öğrenmek elbette çok zordur ama hayret Osmanlı yarı aydını bu dili e öyle yani, öğreni veriyor. <gülüyor> Onlara ahkam kesecek kadar Fransız entelijansiyası durumu seyrediyor uzaktan. İki duygu hazır oluyor. Birincisi kültürü yayılıyor adamın bedavadan, masrafsız bundan memnun ama bir taraftan da kıskanıyor laf aramızda ya bu adamlar dahi mi bizim lisanımızı öğrenmek bu kadar kolay nasıl oluyor 3-5 yıl falan uğraşması lazımken bu ne diyerek bir taraftan da zekamızı, kavrayışımızı, öğrenme hızımızı falan kıskanıyorlar çaktırmadan 40 yıl ilerleyelim 50 yıl ilerleyelim 1990'lara geldik evet. şimdi onu da artık epey milenyumun ilk çeyreğindeyiz Artık Fransızcanın eski Esnafı süksesi yok. Olabilir, Yerinde ya. İngilizce var. Ve İngilizce Fransızca'nın nispetle çok daha kolay. <gülüyor> Öğrenmesi daha kolay, grameri daha hafif. Yani af buyurursun Fransızcayla kıyaslandığında derme çatma bir dildir. Üstelik zorunlu ders olarak her birimiz ilkokuldan başlayarak tahsil hayatımız boyunca şöyle veya böyle içeceğizdir. İnternetin dil İngilizcedir. Marketten bir hazır çorba <gülüyor> alıp gelseniz <gülüyor> arkasındaki yazının yarısı İngilizce olduğunu göreceksiniz. Yani dünyanın dili oldu diye. Dünyanın bir... dili artık çok <gülüyor> etkili. Her, hep, hep, hep içindeyiz İngilizce'nin <gülüyor> ama bir şehrin merkezine git herhangi bir şehrimizin merkezinde şöyle bir 360 derece dön göreceksiniz etrafında İngilizce kurstan bursdan geçilmez. <gülüyor> 15-20 tane İngilizce kursuna rastlarsınız şöyle bir bakışta. Buna rağmen değil 2 yılda 20 yılda o seviyede İngilizce öğrenen birini görmüyoruz. Şimdi sormak zamanıdır. Azizim, biz acaba son asırda IQ'muzu mu kaybettik? Biz biraz aptallaştık da ondan mı öğrenememekteyiz? Yoksa başka bir sebep mi vardır? Elbette IQ'muzda bir şey olduğundan değil ve sebep şudur. Kırklı <gülüyor> yıllardaki Türkçe o kadar güçlü, muhkem, zengin bir Türkçedir ki ana diliniz o olduğu takdirde yabancı dil sizin için eğlencedir. Evet. E, hobidir, hobi. Lafı olsun öyle keyif için öğrenirsiniz. Bir tane de değil. istediğiniz kadar 3-4-5 Nisan öğrenenler vardır. Ama ana diliniz şimdiki zaafına düştüysa yabancı dil karşısında elbette bocalarsınız. Hobi olmaktan çıkar, fobi olur. Ve olmuştur. Evet, evet. Bu kadar masrafa, zahmete, zaman harcamamıza rağmen Sonuç alamıyor olmamızın sebebini başka bir yerde aramak hatadır. Türkçenin kuvvetli olmasına ihtiyaç vardır. Buna her açıdan ihtiyaç vardır. Evet. Büyük bir devlet olmanın ön şartı güçlü bir lisanı olmaktır. Evet. Kendi kaynaklarınızı rahat okuyabileceğiniz bir güçlü Türkçeye ihtiyaç vardır. Kütüphanelerimiz ağzına kadar doludur. Kitaplar Türkçedir ama birçoğumuz için yabancı dilden daha uzak bir durumdadır. Paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibi izlemişti bir tarihçi bana. Sanki o durumu yaşıyor gibiyiz. Ama artık ben şu açıdan ümitliyim özellikle. Havuzun dibini buldunuzsa daha dibe gitmeniz söz konusu olmaz. Garantidir hatı gitmezsiniz ve hızla vurup yukarıya çıkma imkanını da elde etmiş olursunuz. Bizim derden hep toparlanmamız ve kendimizle barışmamız lisanımız başta olmak üzere kültür değerlerimizle yeniden bir merhabalaşmamız gerekmektedir. Buna ihtiyaç vardır. Eyvallah. Hocam şimdi <gülüyor> e, divan edebiyatının öğretimiyle alakalı, e, tabii e, lehinde veya aleyhinde birçok bugün e, tartışmalar oluyor. Yani özellikle farklı kişiler, gruplar, e, edebiyatçılar da buna dahil. Ve özellikle toplum tarafından algılanma noktasında, uyumsuzlukların olduğu aşikar. Tabii şu da var. Yeni yetişen nesillerin de bu bağlamda divan edebiyatının muhtevasına yani içeriğine veya mahsullerine yabancı yabancılaştırılmış artık onun adını siz de söylerseniz daha çok açık olur veyahut da kayıtsız kaldığı, kalındığı diyelim. Ve bu metinle beraber bu bilgiyle beraber Bizim divan edebiyatı dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Nedir? Muhtevası nedir? İsterseniz bununla devam edelim. Valla ben kendi maceramı anlatabilirim. Ne anladığımı söyleyebilirim. Ben insanımıza divan edebiyatını öğrenin falan filan demiyorum. Yok. Farz değil, vacip değildir. Kimse öğrenmesin. Zararı yoktur. Ancak böyle bir gerçeğimiz var. En çok ileri sürülen itirazın ya saraya ait bir edebiyattır, elitlerin edebiyatıdır falan filan şeklinde olduğunu biliyorum. Haksız bir değerlendirmedir. En azından şunu hemen kolaylıkla söyleyebilirim. 10 bin civarında divan tertip etmiş şairimiz var. Yani bunun 5-6 bini elde zaten divanlar ortada görülmekte de. Basılmamış olanlar, ortaya çıkmamış olanlar biraz tahmin de yürüterek ben on bin diyorum. Kabul etmeyen bunu beş de sınırlasın ona da itirazım olmaz tamam 5000 bin olsun. Saraya mensup olanlar bunun yüzde onuna da kabul etmez. Ya bir defa en büyük divan edebiyatının en büyük usta şairi dediğimiz Fuzuli'dir. Sarayı uzaktan bile görmemiş bir adamdır. Neden bahsediyorsunuz yani bu yaygın bir kültürün yaygın bir birikimin her zaman söylediğimiz üzere bu coğrafyada 10 asırdan beri devam eden açık öğretimin mahsulleridir. Biz lisanımızı unutmaya başladık, kelimelerden mahrum kaldık, biz konuşmayı bile unutur hallere düştük diye onlar bu şekilde yaftalanamaz. Ha öğrenmeyebilirsin, mecbur değilsin, ne de işte lazım da değil. Zaten hayat bir şekilde geçiyor. Kaç gün kaldı zaten herkes için yani bunu tartışmaya lüzum yok ama çok büyük bir güzelliktir, çok büyük bir zenginliktir, derinliktir. Anlatıldığı gibi değildir. Birazcık zahmetle, biraz lügat karıştırarak evet. buradan alınacak lezzet, buradan tahsil edilecek neşve <gülüyor> zahmetini koruyacaktır, insan pişman olmayacaktır. En azından eğlence olarak yani bir AVM'ye gidip 4-5 saat e, radyasyona tabi maruz, Kalmaktan, efendim evet. harcamadan başka eğlence unsuru yok. Yani bir insan AVM'de ne yapar ya? Elinde kredi kartı varsa çektirdiği kadar adam yerine konur yani. Çünkü orada insan yok ki. Orada homo ekonomikus var. Yani adın yok, selamın yok, selamın alan veren yok. Bir sohbet ortamı yok. İnsan olarak bir kıymetin yok. Sen sadece bir <gülüyor> ekonominin bir unsurusun. Ne kadar değerlisin? Kredi kartı çektirme sıklığıyla. İhtiyaç için gidilir de. Gidersin, işini bir bitirir, dönersin. İnsanımızın çoğu yani başka bir şekilde kendini eğleyemediği için vakit geçirmek adına böyle herkes yapıyor diye bir şeyler yapıyor. Aslında ömür elden gidiyor, kabir yaklaşıyor. Biz edebiyatımızda bir teselli buluruz eğer ararsak. Hayata bambaşka bir bakış açısı sunar bize. Biraz mizahi, biraz ironik, biraz yer yer, yer, yer dalga geçer gibi. Ama öyle bir latif anlatım tarzı vardır ki, her zaman söylüyorum bizimkiler, şairlerimiz ölümü anlatırken insanın öylesi gelir. Yani onu bile gayet güzel, munis, lezzetli, hakikaten geciktik de falan şeklinde. Yani anlamlı kelimeler hocam, içini doldurarak söylemişler. Yani. Tabi evet. yaşanmıştı, yani yaşanmış şeyler. Yani insan kendi tecrübesini anlatıyor orada, yaşadıklarını evet. anlatıyorlar. 1910'larda, 20'lerde, 30'larda yazılmış. Ne muazzam o üslup dairesinde yazılmış şiirlere halen rastlıyoruz. İlk defa gördüklerimiz oluyor, heyecanlanıyoruz. Ben bu güzelliği de insanımızla paylaşmak istiyorum. Ya rahmetli dedenin sana şöyle bir mektubu var diyorum. Hepsi bu yani. Kimseye bir şey dediğim yok, işine de karıştığım yok. Yani bunu böyle lehte aleyhte... Münakaşa konusu yapmak ya kardeşim bir güzellikten bahsediyoruz. Abi bu cami yapmasalar daha iyiymiş mi diyeceğiz yani yapmış işte adam yani ortada bir güzel bir eser var. Heh. Bu güzelliği görmemek için illa başını çevirmek, gözünü yummak da iş mi yani? O cami ise bu da şiir kelimele inşa edilmiş anladım. yani evet. <gülüyor> ne çok örnekleri var. Çok lezzetli. Şiirimiz başlıca iki bölümde. Ele alınabilir hikemi şiirler aşıkane veya haki, hakimane aşıkane hakimane şiirler akla yol gösteren aklı besleyen işaret levhaları derim ben ona evet. gündelik hayat içerisinde zaman zaman teselli olan doğru düşünmeyi dost doğru düşünmeyi insana öğütleyen gösteren İsmi üzerinde hikmetli, hakimane eserlerdir. Ve o sahanın lideri, şair-i nabi üstadımdır, merhum. Bir de aşikhane, aşkın tecellileri, yaşanış biçimi. Yani adam aşkı öyle anlatır ki insan imrenir yahu. Yani hal... ya, şey? <gülüyor> Sultan Fatih merhumun aşkı anlattığı gazeli yedi beyt çok meşhur oldu. Onu biz de çok söyledik sağda solda. Aşkın kanunu dedik. Duymuş muydunuz bilmiyorum. Bir söyleyeyim isterseniz. Tabii ki hocam müsaafına tebrikleriniz. Yedi beyit. İnşallah hepsi aklımıza gelir. Ağlasa aşık belayı, Hecrilen nalan olup gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup her nedenli gülse, her nedenli e, cevurler görse Allah Allah. Unuttacağım hiç aklıma gelmez de o beyti. Biraz sonra döneriz. Tabii hocam. Biraz sonra döneriz. Her nedenli cevrler görse, bak bir kelime gelmedi görüyor musun ya? Gah cefa ki gubarından urunsa kisveti, gah bela vadisinde geçteylesa uryan olup, razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa Sinesinden sinden nawekedil duzlar pinhan olup. Gambe yabanına eylese her gün seyr-ü sefer, Her gece mihnet serayı, mihnete, her gece mihnet serayı, firkate mihman olup, Dilberinden rahm olmazsa ol dil hastaya, Kimseler derdine derman edemez imkan olup, Verseler mülk-i cihanın tac tahtı devletin, Avni köyün terkin etmez başına sultan olup. Bir beyt kaldı, o borcum olsun. Beyti unutunca salavat getirirsin, aklına gelir. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. beytlerin, Türkçesiyle birer cümleyle karşılığını sunmaya çalışayım. İlk evet. beyt de diyor ki, Ağlasa aşık belayı hecr ile nalan olup, gözlerinden akananın yaş yerine kan olup. aşıkın ağlaması gerekir. Aşık ağlayan adamdır. Aşık ile deli genellikle birbirine karıştırılır. Çünkü çok benzerler. Ayırt etmek için en esaslı kriter budur. Aşık gülmez, deli ağlamaz. <gülüyor> bir başka yönden de ayrılırlar. Aşık o ki vazifesi bitti diye aklı göndermiştir. Deli o ki akıl onu terk etmiştir. Arada fark vardır. Ve aşkın kanunu madde bir bu beytten çıkmaktadır. Ayrılık sebebiyle ağlıyor olacak yani aşkta kavuşmak yoktur. Ağlasa aşık, belayı hecr ile, hecr ayrılık belasıyla nalan olup. Peki bu alaman nasıl olmalı, şiddeti ne olmalı onu bile söylemiş üstad. Şair Avni, Sultan Fatih yani. Gözlerinden akananın yaş yerine kan olup. Öyle kan ağlamayan da saymam diyor yani. Gah cefakuhı gubarından urunsa kisveti. Gah bela vadisinde geç se üryan olup. Kıyafetini anlatıyor şimdi Ayşe. Ne giyer bu adam? Evet. <gülüyor> Ayşe'yi kıyafetinden tanıyacağız. Ya cefa dağının tozlarıyla giyinmiştir. Tozu dumana kattı, elinde kazma dağı darmadağın etti ki o tozlar ona elbise oldu. Yani Ferhat'ın resmi çiziliyor. Evet. Ya da bela çöllerinde bir şey giymeye ihtiyaç olmadan dolaşır. Mecnun'un resmi çiziliyor. Ya Ferhat ya Mecnun gibi olmalı o seviyede olmalı ki ben ona aşık diyeyim. Aslında zımnen söylenen bir şey, burada biraz örtülü söylenen bir şey de şudur. Yine başta söylediğimiz gibi kavuşmak yok. Yani kavuşmayı murad etmek, beklemek, aşktan böyle bir kar elde etmeyi tasavvur etmek kabahat sayılır. Sadece verirsiniz aşkta. Verirsiniz can dahil. Verirsiniz ve hiçbir beklentiniz olmaz. Tek isteğiniz şudur onu da telaffuz etmezsiniz. O bilsin ki onun için yanıyorsunuz. Budur bütün menfaati. Fazlasına talip olmak, düşünmek, beklemek, kurgulamak falan suç sayılır. Ticarete dönmüş o işlerler. Ferha da öz vücudu dağlarca hail idi yoksa değildi aciz olbesi tun elinden. nevi iyi merhum söylüyor bu beyti. Ferhat var ya diyor. Egoistin tekiydi diyor. Onu aşıklıkta sınıfta bıraktım ben. Niye? Canını verdi adam. Niye abi böyle yapıyorsun? Şirin'e kavuşmak için yaptı ne yaptıysa, dağı delmek üzere kazmayı aldı gitti buraya kadar tamam ama şirin'e kavuşma ihtimalinin ortadan kalktığını öğrenince, yani şirin öldü diye kendisine haber gelince, kazmayı başına vurup kabre sığındı, paydos etti ben olsam o işi bitirirdim. Yani sen kendi arzundaymışsın. Ve buradan Fuzuli'ye geçelim. Fuzuli'nin bir beytinin yeri gelmiştir. Canı kim cananı için sevse cananın sever. Canı için kim ki cananın sever canın sever. Orijinal bir beyttir. Can ve canın kelimeleri üçer defa kullanılmıştır. ...ve bize edebiyat derslerinde lisede bu beyt okutulurken... ...şair burada işte can ve can kelimelerini üçer defa kullandı falan gibi... ...gayet sathi, derinliksiz... ...tabii bilmiyor da hoca bilse belki anlatacak ama... ...kelime bulamadı da tekrar etti sanki... ...halbuki orada <gülüyor> bir incelik var, bir şey anlatıyor... ...çok da muazzam bir sanat ama. var yani hoca. bir yani, incelik, bir sanat... Anlattığı şey evet. şu kısaca... ...neyi sevdiğine bakmam, niçin sevdiğine bakarım iyi kişi... Canını seviyor olabilirsin eyvallah ama canana armağan etmek üzere besliyorsan hakiki aşıksın. Gaye konseptinde bakarım ben sana. Gaye canan ise canı sevmek dahi aşıklıktır, makbuldur Halbuki canana sevdiğini söylüyorsun, seviyor da olabilirsin ama maksat kavuşmaksa can içinse seviyorsan bu egoizmdir. Hakiki aşık saymam diyor. Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm senin için yaşamayı göz aldım diyeni hatırlayalım yani şimdi bu nedir biliyor musunuz aslında şöyle biraz böyle dikkatlice baktığımızda batı medeniyetinin haykırdığı now how prensibine now why diye cevap vermektir yani biz diyoruz ki nasıl diye sormamız bize yetmez hayatı izaha kafi gelmez temel soru niçin niçin para kazandım niçin gücüm kuvvetim var silah kullanmayı bilirim attığımı vururum niçin Makam sahibi oldum, siyasette muvaffak oldum, ticarette muvaffak oldum, okudum, diplomalar edindim. Niçin? Eğer düzgün bir sebebi, meşru, güzel bir sebebi, insanlık haysiyetine yaraşır bir gayesi yoksa bütün bunlar hiçtir. İşte bizim medeniyetimizin karşımızdaki alternatif medeniyetten toprak medeniyetimizi ateş medeniyetinden ayırt eden temel unsur gayedir. Evet. Ona bakılır ve bu beyt bunu bize çok güzel bir hediye olarak sunuyor. Ama sen bu beyti okuduğun zaman hangi kelimeler ne kadar geçmiş, bezni neymiş bilmem ne falan. Sanki bu derinlik, bu zenginlik, bu güzellik bilinmesin, öğrenilmesin istendiği gibi. Yani ben buna maruz kalmış biriyim yani. Altmışam erdiven dayadık artık yani bir şeyler gördük. Evet. Ve eğitim hayatımız boyunca onların zenginliği hep gözümüzden uzak tutulmak istendi. Niye yapıldı bilmem. İnsan bununla övünür ya. Bu senin mirasana kalmış mirastır ya. İnsan bu, ya bu, bu, bu paranoya olmalı yani. Bu, bu bir sapma olmalı, bu, bir, bir hastalık olmalı herhalde. Dördüncü beyte geliyorum. E, müsaadenizle bir araya hayır, hayır. girelim ha, isterseniz. Yapalım. Aranın ardından kaldığımız tamam. yerden devam edelim. Araya girmeden önce bir beyt okuyacaktınız. Ben Şimdi isterseniz hemen... Ar arada kopya çektiğimiz zannedilmesin. Hatırımıza gelenin bir, bir sürü şahidi var burada. <gülüyor> estağfurullah, estağfurullah. Her nedenlu cevirler görse vefalar eleyip her nedenlu gülseler haline ol geriyan olup. Aşık öyle biridir ki eziyet gördükçe vefası artar. Soğumak, uzaklaşmak falan, küsmek şöyle dursun. Tersine olarak vefası artar. Gördüğü cefa nispetinde onun yüzü daha çok güler, o aşktan gelen ızdırapları memnuniyetle e, karşılar, karşılar e, bunu nimet sayar. Aşkın meyvesidir der. Razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinden naveki dilduzlar pinhan olup. Ya bakın bu şiiri böyle şerh ederken yazanın Sultan Fatih olduğunu lütfen unutmayalım. Bu adam... 49 yaşında vefat eden İstanbul Fatihi, Osmanlı Devleti'ni gerçek bir süper güç haline getirmiş, bir cihan imparatorluğu haline getirmiş adamdır. Altı yabancı dil bilen bir entelektüeldir. 49 yaşında dünyadan ayrılmıştır. Hürmet ettiği, çekindiği, yıldığı bilinen sadece alimlerdir ve ariflerdir. Yani Kemal ehline karşı boynu kıldan ince efendim yani. çocuk gibi göz, göz yaşa döken bir adam ama bütün dünyayı, Mecburi bir saygıya <gülüyor> tabi tutan adamdır. Bu kadar badire arasında, bu kadar riskli, tehlikeli bir hayat içinde envai çeşit düşman var. İçeride dışarıda her an her türlü tehlikeye maruz. 21 yaşında dünyanın merkezi demek olan şehri fethetmiş adam. Bu kadar sıkıntı arasında nasıl asude zaman ve mekan bulur da böyle mısralar terennim eder. Bu nasıl bir ruh metanetidir? Dikkat etmek evet. lazım. Evet. Okuduğum beytte aşkın sırrını ifşa etmekten zaten kaçınır bunu bilir aşık ama artık yeter söyleyeceğim dese bile ifşa etmeye meyledecek edecek olsa bile, sinesine yediği oklar rahat bir nefes alıp rahatça konuşmasına da fırsat vermemeli. ızdırap onu hataya düşmekten dalı koymalıdır." diyor. Ya Cah fakuhu gubarından urulsa ki ya velâ vâdisinde geçteylese uryan olup o beyte bakmıştık. Ya Ferhat gibi ya Mecnun gibidir kıyafeti. Ya tozlarla, cefa dağının tozlarıyla giyindi ya da hiçbir şey giyinmeden çölde dolaşıyor. Gam beya banına eylese her gün seyru sefer her gece mihnet sarayı firkate mihman olup gündüzünü ve gecesini nasıl geçirdiğini ömrünü nerede geçirdiğini anlatıyor o aşığın aşık gündüzleri gam çöllerinde dolaşan geceleri ayrılık sarayında konaklayan adamdır diyor. Altıncı beytte dilberinden rahmeğer olmazsa ol dil hastaya kimseler derdine derman edemez imkan olup sevgilisinden iltifata mazhar olmazsa onun şefkati ona ulaşmazsa hiçbir kimse derdine derman olamaz. Efendim, aşk derdiyle hoşem el ilacımdan tabii kılma derman kim helakim zehri dermanındadır demişti Fuzuli. Yani aşığın tek ilacı sevgilinin bir bakışıdır, bir iltifatıdır. Onu gördüğü, duyduğu, uzaktan da olsa işittiği takdirde Fuzuli'nin bir başka beyti geliyor aklıma. Orada da diyor ki Seriri saltanat zevkinden efzundur bana ol söz ki lütfilen demişsin bir gulamı kemterinimdir. Ey sevgili saltanat tahtına oturmuş olmaktan daha büyük bir zevk aldım. Neden? Sen bir gün söz arasında benden bahsetmiş ve demişsin ki benim için kölelerimin en ucuzudur. Bu kadar benden söz etmen, bu kadar beni anmış olman bana saltanat zevkinden ziyade zevk verdi. Sen beni anda, beni unutma da ben her cefaya razıyım. Son beyt, Ver seler mülki cihanın tacı tahtu devletin, avni köyün terkin etmez başına sultan olup, dünyanın bütün ülkelerinin anahtarları önüme konsa ben sevgilinin eşiğine, Baş koymayı bundan üstün bilirim diyor. E tabi sormak lazımdır o sevgili kimdir? Yani şiirimizde gizli olarak, çoğu kere gizli olarak anılan sevgili yar, dost, Allah'tır. Bu bazen hemen fark edilebilir biçimde görülür. Bazen biraz gayret ister, dikkat ister. Yani başka türlü yazılmış şiirler yok mudur? Elbette vardır ama genel itibariyle bu eksen kavramı söylüyorum ve büyük şairlerimizin kastettiklerini söylüyorum. Biz aleme bir yar için ahetmeye geldik diyor. Yeni şeyhirli Yani sanılmasın ki sanman talebi devletü cahetmeye geldik. Makam veya servet isteğiyle gelmedik bu dünyaya. Sanman talebi devletü cahetmeye geldik. Biz aleme bir yar için ahetmeye geldik. Sultan şairler bizde apayrı bir fasıldır. Birinden bir örneği ele almış olduk. Fatih merhumun şiirinden söz ederken başka bir gazelinin sadece bir beytine yar için ağyar ile merdana cenk etsem gerek it gibi murdar rakip ölmezse yar elden gider. Beytine temas etmek isterim. Tabii. Bu beytte aşkın temel özelliği ve kahramanları nazara verilmiş her aşkta 3 kişi vardır aşık, maşuk rakip aşık kimdir bellidir Cüneyt Arkın'dır <gülüyor> maşık bellidir Türkan Şolaydır. rakip Erol Taş'tır gül bülbül diken ferhat Şirin, hüsrev her aşkta bir rakip vardır Hakiki aşkta, bu beyte konu olan aşkta da rakip şeytandır, nefistir. Maşuk Allah'tır, aşık kuldur. Yar için ağyarıyla merdane cenketsem gerek, yâre kavuşmak için karşıma çıkan engeller, rakipler, ağyar ile ölümüne merdane cenk etmek namus borcumdur. It gibi murdar rakip ölmezse yar elden gider diyerek Sultan Fatih merhum şanına yakışır bir üslupla bize işi anlatıyor. Bir başka çok önemli Sultan Şair adından mutlaka söz edilmesi gereken Sultan Şair. Elbette Muhibbi Kanuni Sultan Süleyman çok önemli ama torunu 3. Murat'tan söz etmek istiyorum ben. Evet. Oğlu 2. Selim, onun oğlu 3. Murat. Muradi mahlasıyla çok hacimli, güzel bir divan sahibidir. Muradi'nin bir gazeli şu şekilde aynı zamanda bir e, ahlak prensipleri manzumesi, bir manifesto yani insanın kemal bulması, olgunlaşması için dönüp dönüp bakacağı, ders alacağı mesajlarla yüklü beş beyitli gazelidir. Evet. Her ne kim zahir olur ol haleti dilden durur, her ne kim gelse sana sen sanma kim elden durur. Yey tutarsa gerzeben bil serdahi tutar karar Ne gelir seni kübet her kişiye dilden durur de abından gönül şehrini gel mamur kıl Yel gibi ömrün geçersen sanma kim yelden durur Kibri terk edip dila eyle tevazu pişesin Çün bilirsin kim binası haymenin gilden durur Ey muradi vadeyi hakdan udul etme sakın Cehdedip incitme kalbi için gönül kıldan durur. Yani ilk beytte ne zahir oldu, başına ne geldi, önüne ne çıktıysa bil ki gönlünün halindendir. Hani derler ya Allah gönlüne göre versin. Evet. Öyledir. Allah kuluna zulmetmez. Yani. Karşına çıkan şey hak ettiğindir. Yani. Evet. Cenab-ı Hakk'ın kuluna muamelesi ya adalettir ya ihsan. Zulmetmez. Evet. Bu ayet-i kerimeyle de sabit hocam. Doğrudur. Evet. Adalet nedir? Valla leblebi almaya gittin dükkana, baktın kilosu 10 lira, adama verdin 10 lira bana bir leblebi ver bu kadarlık dedin. Bir kilo verirse adalettir. 900 gram verirse zulümdür. 1100 gram verirse ihsandır. 1100 gram verdi diye ikinci müşteri gelip bana da 1100 gram vermelisin diyemez. İhsan istenmez. Yani. Ama 1000 grama yani. kadar hakkıdır isteye. Adalet, ihsan, zulüm. Allah kuruna ya ihsan eder ya adalet. Dolayısıyla karşına çıkan şey eğer seni üzen, rahatsız eden, eza veren bir şeyse valla bunun sebebi sensin arkadaş yani bu vesileyle bir kendini kontrol et bir tevbe istiğfar zamanıdır e belki de yani adalet olarak verilen de ihsandır aslında çünkü işlediğinin karşılığı azap idi cehennem azabıydı Cenab-ı Hak bunu öne alıp dünyada bir sıkıntıyla halledip temizliyor Hayret şükret yani durum iyi evet. yani Allah göstermesin yani oraya kalırsa zor olacak dünyada seni temizliyor Hz. Mevlana öyle demiyor mu? Adam halıyı dövüyor, sen de kenardan bakıyorsun galiba adam halıya kızmış. Hayır efendim kızdığından değil, tozunu temizliyor. Saraya serilecek tozlu olmaz. Yani temizliyor onu o kadar, onun için dövüyor. Eğer sen bu tozu başka türlü temizlersen, yıkanır temizlenir, istiğfar eder, tozu bertaraf edersen, sopanın işi kalmadığı için e, sopa bir kenara konur ve sen de böylece dersini almış olursun. Yiğit tutarsa gerzebän bil serdahi tutar karar ne gelir seni kübet her kişiye dilden durur. İkinci bette Sultan Murat üçüncü Murad'ın şair Muradi'nin muradı çok latif diyor ki diline dikkat et neyi çok anıyorsa kalbin oraya bağlıdır aman ha çünkü bakın burada verdiği de bir aşkın kanunu ya gönlü istikametlendiriyor bu insanlar. Dikkat et diyor insan sevdiğini anar, andığını sever. Dilin neye çok mesai harcıyorsa, neyi çok anıyorsan kalbin oraya bağlanır. Sen oranın esiri olursun. O halde zikret. O halde Allahı an. Yani, dil kalbin tercümanı. Dil, dil kalbe tercümandır. O beynullahi <gülüyor> ahrar hazretleri buyuruyorlar. Dil kalbe bakar, kalp ruha, ruh taraf ilahiye. Böylece uzun yoldan dolaşıp gelen hikmet, feyiz, Arif'in dilinden nasipli olanların kulağına ve oradan kalbine intikal eder. Söz kıymetli. Diline dikkat et diyor. Dide abından gönül şehrine gel mamur, kıl yel gibi geç ömrün geçersen sanma kim yelden durur. Göz yaşıyla gönül evini yıka diyor. Şehrini yıka. Demek ki gönül pasını temizlemenin tek çaresi gözyaşı. Gözyaşı rahmettir. Nisan yağmuru gibidir. Rahmet ilahi celbeder. Ağlamadan kavuşmak olmaz. Ana süt vermez Necati. Tahkime olan ağlamaz diyor şair. Orada iki manada kullanıyor anayı. Ona süt vermez veya anası süt vermez. Ağlamayan onun gibi diyor. Gözyaşı dökmeden maksada kavuşamazsın. Gözyaşı bu işin, bu yolun olmazsa olmazıdır <gülüyor> efendim. Dördüncü beyt, kibri terk edip dila ile tevazu pişesin. Çün bilirsin kim binası haymenin gilden durur. Ey gönül sahibi sana söylüyorum diyor. Ve ey gönlüm diye kendine de hitap ediyor bu arada. Hep böyledir zaten üslup yani kendine söyler ama e, gönül ehli olup kulak vermek isteyen dinlemek isteyen eten açıktır Aşk. mesaj. Evet. E, kibri terket, tevazu öne çıkar. Tevazu ehli ol. Çünkü dikkatle bakarsam göreceksin göğe uzanan büyük hayme, çadır o yüksekliğiyle göz kamaştırır insan hayret eder falan ama yere çakılı kazıklarla durabilir. Yerle irtibatını keserse, tevazudan ayrılır, ayağı yerden kesilirse uçurtma olur o gördüğün saray, o hayme. O çağrı gider hiçbir kıymeti kalmaz Yer, yeri unutma çünkü yere gideceksin. Bu medeniyet toprak kültürüdür. Babamız Hazreti Adem topraktan geldi. Tevazu hakimdir. Kahır çekme, cefa çekme, hamul sıfatı, üstüne basanın ayağını incitmeme, <gülüyor> sessizce hikmetle yerine dermiş insana üstünde iyi hava atıyorsun ama gelince anlaşırız. <gülüyor> Yani tanıyor bizi neden yani. ondan geldik çünkü Ve son beyt, ey muradi vadeyi haktan udul etme sakın cehdedip incitme kalbi için gönül kıldan durur sana söylüyorum ey muradi diyor kendisine söylüyor gayret et diyor kalp kırmamaya kalp incedir çabuk kırılır dikkat et Allah evidir kalbi kıran olmaz dil şikest olanlar hasmullah olur der ehli tarik yani gönül yıkanlar Allah'ın düşmanı olurlar vade haktan udul etme sakın, Cenab-ı Hakk'ın sana emrettiklerinden, sakın sapma, yoldan çıkma, sırat-ı ayrılma, ihdinas sırat al Çok sağlam bir din bilgisi temelinde yetişmiş insanlardır, altyapıları sağlamdır. Ve onlar e, saadetin bülbirleri olarak şakırlar, böyle tereddütlü, acabalı, Şaşkın, öyle mi böyle mi, paradokslar içinde böyle değil. değil. Kendine de emin durum ortada. Yani hakikati görmüş, yaşamış insanlardır. Saadeti terennüm ederler. Bülbül gibi terennüm ederler. Ve o yüzden onlarla irtibat halinde olmak, yazdıklarını okumak insana iyi gelir. <gülüyor> ya, hocam bu sanat ve incelik demiştik yani programın başında. Bunu biz, e, hadi bugün kalkalım, bunu sözlüğe bakalım, lügatlara bakalım. Bu yeterli olur mu? Yani şunu demek istiyorum. Olmaz tabii ya, lazımdır ama kafi değil. Sanat ve incelik için bir muallim şart değil mi? Elbette. Yani her sahada, her konuda olduğu gibi evet. bir insan hukuk kitaplarını eline alsa kendi kendine okuyup avukat olabilir mi? Olmaz. Yani. Yani anatomi kitaplarını okuyarak ameliyat yapabilir mi? Olmaz. Bir üstada çırağol, serserilikte safa yoktur diyor şair. Yani evet. elbette bu kitaplar, kaynaklar, lügat elbette olacak ama elbette usta da lazım. Evet. Yani... Eskiler derler ki siz abdest almayı kitaptan öğrendiniz. Biz hocamızın eline suduk olarak öğrendik. Yani eğitim öyle bir şeydir yaşayarak birlikte. O imkan o fırsat bulunursa kolay bir şey değildir tabii. Yani birebir temas gerektirir. Zaten bileni çok değildir. Ama arayan bulur. Efendim ben talebe ve cehde vecede öyle mi derler? Evet, evet. Talebeden cehdeden bulur. bulur. Vermek istemeseydi istek vermezdi. Makşibendi ee, büyüklerinin çok kullandıkları bir sözdür. Zannediyorum bu Beyrulla Hazretlerinin yine kelamı ee, kavuşma murad edildiyse isteği verilir önce o bir müjdedir ee, sorunuz ilk iş tabii lugat olmalı Osmanlıca Türkçe lugat o ismi veriyorlar birkaç tane var elin altında olmalı insanın yani kendi evet. dilini öğreniyorsun neticede ya. Yani Türk'sün, Türkçe biliyorsun, Türkçe'nin şairi, nabiyi okuyorsun, anlamak için ne Türkçe lügatı da bakacaksın yani bu. Evet. Ama yeter mi? Yetmez. Bir sorma gerekir. Bir yere kadar çözersin de bir yerden sonra efendim bir birinin elinden tutması gerekir. İşte biz o konuda da çalışmalar yapıyoruz elimizden geldiği kadar böyle televizyon tamam. programları dışında bazen de yüz yüze olabildiğince hani birkaç kişide merak bırakıp tohum ekip. Gidince ellerini kaldırıp dua edenler çoğalsın diye. <gülüyor> evet. Yani 6 asırlık bir gelenekten bahsediyoruz. Albette, yani bunun dün şakası yok. Evet, gün veyahut ne bileyim ya, yani tabii, ya. 3 yıl 5 yıllık bir maziden ya. bahsetmiyoruz. Bunun ya. geçmişi çok uzun o, yıllara dayanıyor. O dönem da da yani. yaşayanlardan biri 1900 50 küsürde vefat eden roman yazarı, mizah yazarı, tercüman Tekrem Talu oğluna yazdığı iki satırlık bir ön sözde bir kitabında yazmış, Oğlumu Vakkar Ekrem Tadu'ya. Ee, vasiyet kabuğu bir şey. Diyor ki, 6,5 asırdan beri neşre'in var eden bir şemsi taba'na ihtişam ve azamet, bir neyyiri kudsi fazilet, gurub ediyordu. Yani şu kitap diyor, tezgah-ı taba verildiği zaman. Ee, yazdığı kitap bir romandır. Ben bunu baskıya verdiğimde diyor, 6,5 asırdan beri, Neşri envar eden, <gülüyor> nurlar yayan, bir şems-i ihtişam ve azamet, parlak bir güneş, ihtişam ve azamet, timsali bir güneş. Bir neyyiri kudsi fazilet, mukaddes fazilet yüklü bir ay bat, batı gurub ediyordu. Bir ihtiyar seni sizleri düşündüm. Fakat neden bilmem kalbim pek o kadar sızlamadı. Allah azimüş şandır yine parlak bir gün doğacağına ve senin o günleri göreceğine imanım var oğlum. Deyip imzalamış kapatmış. Ben o günleri bekliyorum. Yani olmaz bir kere olan bir kere daha olur. Biz bu coğrafyada bu imkanlarla bu insanlarla böyle bir medeniyet inşa etmişiz. Evet. Kütüphanelerimiz elimizdedir. Kitaplar kaynaklar elimizdedir. Evet lisandan uzaklaştığımız için epey zorlandık ama bir kere olan bir kere daha olur. Ümitsiz değilim. Çok olumsuz bir manzara var ama ümitsiz değilim çünkü Neyse ümitsiz, yais yasak çünkü de ondan evet. yani. Evet. Ee, bazı örnekler çok yeni. 1993'te vefat eden şairden okuduğum mısralar nefesimi kesiyor yani öğleli 25 sene yani. Konyalı Veysel Öksüz demek ki e, ulaşılabilir evet. bir şeyden bahsediyoruz yani. Evet. demin adını andım Abdurrahman Şeref Güzel yazıcı. 1973 vefatı. Biz 12 yaşındaydık canım, hani bu kadar, o kadar da değil yani. Bizim kendi yaşayışımızı bir gözden geçirmemizde fayda var. Etrafın baskısıyla aldığımız şekil biraz böyle dolmuşa binmek gibi oluyor yani, kaptırıp gidiyoruz falan. Ben herkese tavsiye ediyorum. Son bir aylık yaptığı harcamaları şöyle kredi kartı ekstresi üzerinden bir kontrol etsin insanımız. Tavsiye ediyorum. Baksın, eline bir iki renkli kalem alsın. Olmasa da olur mudu dediği harcamaların üstüne bir kırmızı çeksin. Olmasa daha iyi olurdu dediklerine başka bir renk çeksin. Sonra neticeye baksın şunu görecek. Vaktini de naktini de çok da lüzumlu olmayan yerlere harcamış. Ya. Bunu ayan beyan görür bir daha gözden geçirirse belki başka bir istikame tayin ya. edebilir. Unutmayalım bir saatlik tefekkür 60 yıllık nafile ibadetten, ibadetten üstün. ]dir. Nasıl bir tefekkür? Bu da bir tefekkürdür. Ömrümü nerede geçiriyorum? Ne yiyip ne içiyorum? Nerelere harcıyorum? Netice ne olacak? Evet. Yani geldik gidiyoruz. Çok da fazla kaptırmamak lazım. Yani tamam baskı çok. Etrafın baskısı çok. Bir düğün yapacak oluyorsun. Lüzumlu lüzumsuz. Ho -ho -ho. Bir sürü meşakkatin içinde buluyorsun kendini ama e, yani bir dakika. Bu bana lazım değil diye de bir şey var bir Yeri gelir. Sayit Fehim Arvası Hazretleri bu bana lazım değil diyen rahat eder buyuruyor. Evet, <gülüyor> Şimdi e, tabii ki divan edebiyatından bahsederken hocam Osmanlı padişahlarından, ecdadımızdan, divan şairlerinden bahsettiniz. Tabii kanuni merhumu Evet. E, 3400 gazel sahibi Kanuni. 46 Sultan. yıllık bir saltanatıydı hocam. Yanlışım varsa saltanat. düzeltin. Efendim. 46 yıllık Aynen bir öyle. saltanat. 52 ülkeyi idare. 52 devletin yani başkanıdır. Gazel. 52 devletin başkanıdır. 16. Cumhuriyettir. Evet. 72 yaşında vefat etti. 46 sene dünyanın tek patronuydu. Yeryüzündeki tek süper güçlü. Başka bir devlete süper güç demek fazla cömertlik olur. Yoktu. Avusturya İmparatorluğu vardı biraz şöyle kalburüstü, ilice bir devlet. Avusturya İmparatorunun Osmanlı döneminde, Kanuni zamanında Protokol muadili bizde hiçbir zaman padeşahta olmadı, sadrazamda olmadı, Dışişleri Bakanı da olmadı. Koskoca Avusturya İmparatorunun muhatabı Kırım Hanı Gazi Giray'dı. Bir randevu verdiği zaman etekleri zil çalardı, <Gülüyor> öyle gelir giderdi. Ve bu adam dört yabancı dil bilen, muazzam bir Yavuz Sultan Selim'in oğlu, dört başı mamur bir kişilik, kimlik, derviş meşrep bir şair, 3400 gazeli olan bir divan sahibi, o kadar ki balık esirli zati hariç gazel sayısında onu geçen yok. Evet. Şimdi bakıyorum da yani bu adam sultan mıydı şair miydi kardeşim ya? Anlaşılıyor ki meselesi. full time evet. Evet. şair, part time, devlet başkanı herhalde. <gülüyor> Öyle görülüyor. Ondan bir örnek gazel. Hangi gazel gelir aklına? O sağlık gazeli gelir değil mi evet. öncelikle? Evet. <gülüyor> bir beş beyittir. Müsaadenizle Mesela. onu bir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 Olsa kumlar sayısınca ömrüne haddü adet. Gelmeye bu şişe içar hiçre bir saat gibi. Ger huzur etmek dilersen ey muhibbi farigol. Olmaya vahdet makamı köşeyi uzlet gibi. İlk beyt çok meşhurdur. Evet, Kendisinden bilinen var. tek beyittir evet. zaten. İşte dünyanın makamlarına heves etmeyin. En büyük devletinin başındayım. Bildiğiniz gibi değil diyor iş yani bir nefes sıhhat bundan üstündür diyor, ölüler zannediyor ki diriler her gün helva yer vallahi öyle değil diyor işte yani bizden yukarıda ne kaldı dünyada ama ben biliyorum ki sıhhat bir nefes sıhhat bundan üstün, Sizin kıymetini bilin saltanat dediğiniz bir kuru gürültü patırtı efendim huzursuzluk, herkes uyur biz uyuyamayız asıl saltanat vahdettir Birliği temin etmek her anlamda kişinin evvela kendinde Heh. gez göz arpacık yani yek vücut yek kalp yek cihet birliği ailede cemiyette devlette ümmette her anlamda birliği vahdet saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır olmaya vahdet makamı olmaya vahdet makamı çoğu şeyi uzlet gibi onu da son mısırada söylemiş uzlet köşesindedir asıl vahdet diyor. Neresidir uzdet köşesi? Tek kişi olduğun yer neresidir? Kabirdir bir. Çilehanedir ki. <gülüyor> Hücredir. <gülüyor> yani seni seninle baş başa bırakıyor ya, kendinle tanış diyor. Çünkü insan kendini tanırsa Rabbini bulur. Kendinin kıymetini bilmesi, kendini anlaması, sorumluluğunu idrak etmesi. ''Kobu ay şu işret için kim? Fenadır akıbet. Yarı vakı ister isen olmaya taat gibi. Gösterişi, saltanatı, bilmem neyi bir tarafa bırak, bundan bir şey çıkmaz. Sana lazım olan yol arkadaşı taattır, diyor. Taat. Bu beyti tahmis eden aşkı şöyle söylemiş. Tahmis, üç mısra ekleyip, bir kıta, acayip bir sanattır, çok örneği vardır. Taata sayet ki her varın hebbadır akıbet. Her neşatın ahırı rencü anadır akıbet. Balına el sunma dünyanın beladır akıbet. Kobu ay şu işreti için kim fenadır akıbet. Yarı bakıyı ister isen olmaya taat gibi. Kalıcı dost istiyorsan taat gibisi yoktur. Dünyanın balı zehirdir. <gülüyor> Heves etme. Dünyanın kendisi zehirdir. Zehir. Aldangaç diyor Hz. Yunus Emre. Yani buraya geliyorsun, burayı bir şey zannediyorsun. Geçip gideceğin yere gönlünü bağlıyorsun. Yazık ediyorsun kendine yani. diyor. Bu geçmek için bir köprü diyor. ya. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Dünya kadar da der... <gülüyor> <gülüyor> Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. <gülüyor> Çare, bu bana lazım değildir anlayışına. Ya, lazım değil. Ne yapacağım ben bunu biriktirip de? Bakın Harputlu hazmi merhum diyor ki, Cihanda zevkı ı servet, anın infakındadır. Yoksa, nesud, kise-i bahliçre birçok müzer kalmış. Bu dünyada servet sahibi olmanın bir tek lezzeti var diyor. Gariban sevindirirsin, infak edersin diyor, müminlere yardım edersin, zevk tamam diyor. Ama bu yoksa, biriktirdin, koydun, gittin, kabirde sen hesabını veriyorsun, millet paylaşıyor. Bu iş mi diyor ya? Yani? Akıl mı bu? Başkaları için servet toplamışsın. Hesabını da sen veriyorsun işin garip tarafı yani. Ya o kadar bir, bir, bir garip bir şey ki aklı başında insanın yapacağı şey değil. Şimdi, saat misalini veriyor 4. Beyt'te. Olsa kumlar sayısınca ömrüne haddü adet, gelmeye bu şişeyi çarkı içine bir saat gibi. Kumlar sayısı, kum, şişe, çar saat ifadelerini kullanarak bir kum saati resmi çiziyor kelimelerle resim yapıyor işte kum saatini hatırlarsınız üstte bir hazne altta bir hazne yani. boş 3 dakikada boşalır hani bugünlerde kullandığımız kum saatleri sadece o kaldı hayatımızda <gülüyor> üst haznedeki kum tanelerini saymanın imkanı yok 10 binlerce o kadar ömrün olsa olmaz ya diyelim 10 bin yıl ömrüm var giderken bu dünyadan ayrılırken o kadar uzun yaşadığını hissetmezsin. Bir an sadece o anı bilirsin. Ne yaşadın işte bir şeyim biliyorum. Ya. Geçen geç rüyadır ya. Rüya gibi geçti gitti. Bunu bil de diyor. Gönlünü bağlama. Sülük erbabı süratle geçer aşkı mecaziden. Cihanda kimse menzil ittihaz etmez pül üstünde. Kutlu yolculuğa çıktınsa. ...yolda karşına çıkan çiçek, böcek seni fazla oyalamaz. Belki güzelliği dikkatini çeker ama... ...mecazi aşktır oyalanmaz o kişi geçer gider. Hacca gidiyorsun bilmem neredeki parkta çok da durma yani işin kafile yürüyor. Nitekim köprü üstüne ev yapan olmaz diyor. Yapsan da yıkarlar. Köprüdeki manzarayı çok beğendim diyor adam İstanbul Boğazı çok güzel görünüyor. E, oraya da bir ev yapayım. E, olmaz. Neden olmaz? Güzeldi manzara, abi buranın geçmesi güzel, kalması değil. Dünya öyle bir yer. Geçmesi güzel, kalması değil. Burada kalmak bir felaket. İyi ki buradan gidiliyor. Zamanı kısıtlı, mekanı dar. Burada hiçbir arzu tahakkuk etmiyor. Doyumluk değil, tadımlık bir yer. Yani dünyayı bize anlatıyor, gösteriyor bu büyüklerimiz, bu üstatlar. Şimdi. Bu şiiri ele almış birçok şair, benim görebildiğim dördü. Biri Aşkı'yı, biri Örfi'yi, biri Baki'yi, biri Taşlıcalı Yahya. Her beyte üçer mısra ekleyerek tahmis etmişler. Ona tahmis diyoruz demin söylediğim gibi. Biri de tutmuş, taşhir etmiş. Onlamış yani. Kim? Taşlıcalı Yahya. Kim bu adam? Bu adam asker. Günümüzün aşağı yukarı albay-general arası bir mertebede yani. Epey yüksek bir asker. Dışarıda Sarayda ilgisi yok, çok uzakta. Bulgaristan'da bir yerde bulunuyor yani kendisine devletin verdiği araziyi işletiyor, zeamet sahibi. Arnavut, Dukakinzade. Hatta uzakta olmaktan dolayı biraz da sitemkar. Hep sarayda bulunan şair Hayali Bey'e dokundururmuş. Yani Hayali Bey'in gördüğü iltifatı biz görsek alem şair görürdü. Ama ne yaparsın kısmet dermiş. Bu şiiri taşir ediyor, onluyor yani. Bir örneğini, bir kıtasını söyleyeyim. Evet. Hocam özür dileyerek. Aradan sonra... Yok yok. Ara mı var gene tamam. Son, bu, bu aradan sonra hemen... Ondan ağır... sonra ne var? Aradan sonra ne kadar var? Ee, bir takriben bir yarım saatimiz... Kaldı. Ona göre plan yapalım. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Şiir. <gülüyor> evet, taşir. Aşere, on, taşir onlamak yani iki mısra yazdı kanuni, sekiz mısra ekleyip onladı taşlıcalı Yahya. İki beyt'e yaptığı taşiri söyleyeceğim yirmi mısra dinleyen Allah sabır versin. Ben buraya programa geliyorum dediğimde bir büyüğüm bana dedi ki Allah kolaylık versin. <gülüyor> Amin dedim, dinleyenlere dedi. <gülüyor> <İstifat ediyorum. gülüyor> Hasta olmak göğüş imali, Hazreti İzzet gibi. Her kişinin yalımını alçak eder gurbet gibi, Değme bir kişi göre gelmez refahiyet gibi, Naleler güya derayı rühleti rahat gibi, dar dünya cayı firkat menzilli mihnet gibi, Devleti bir aleti hengameyi zahmet gibi, Sağlığın dünyadı yok de suret gibi, Matlağı şah-ı cihanın maşrık hikmet gibi, Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yandır erbabı gururu sofi-i sıfat. Rahat olmak ister isen meskenette meskenet. Dide gibi şevk-i nura, başa ilet. Evliyanın ayağı altı olur altı cihet. mani işgali haktır bezmi ehli masiyet. Er libası gafleti kılma hicabı mağfiret. tarih dünyadadır Sırrı sururu ahiret. Gör ne der şahı vilayet nur-i ayn-i madilet. Kobu ay şu işreti çünkü fenadır akıbet. Yarı baki ister isen olmaya taat gibi. İki beyte, sekiz işte toplam 20, 20 mısra. Isra. Bir doktora tezi yazmış adeta. Yani adam olmanın manifestosu. <gülüyor> başa gelen belayı hoş karşıla sana bir nimettir ya günahlarının affına silinmesine sebep olur ya seni kemale erdirir seni düşman gözünden gizler Hakta Teala bir bela verdiyse peşinden nimet geleceğini unutma yeter ki sen istikameti kaybetme sen kulluğunu bil o Rabliğini bilir uzun uzun bu 20 müsra'nın şerhine girmeyelim ama sen başka Hangi konulara temas etmeme dair bir arzun varsa önünden notlar görüyorum. Var evet mı bir söyledin? Aşk var hocam. Herkesin dilinde. Nedir bu aşk yahu Allah Allah. Yani Herkes aşktan bahsediyor çok ya. Çok konuşuluyor hocam. Çok konuşulduğu evet. için de bir şey yok kalmıyor Ama tabii. Ama hem çok konuşulan hem de çok az bilinen bir konu. <gülüyor> evet. yani bir şeyin adı çok anılıyorsa kendisi evet. kaybediliyor demektir tabii. Burada tabii divan şiirinde hani aşkı biz daha çok... Kastettiğimiz aşk. Hani oradaki Şiirin, şairlerimiz aşka evet. nasıl tanımlamışlar? Şiirimizin abi? sultanı Fuzuli bilinir değil mi efendim? Yani He. en ya bu sahada odur denir. Üçü daha doğrusu Fuzuli, Baki, Nedim. Yani liste başı bu üçüdür. Fuzuli'nin bir gazelinden üç beyt ile mesele biraz açıklanabilir. Üç beytle bir senaryo yazmış. Tezini ortaya koymuştur üstad olsaydı bendeki gam ferhadım mübtelada bir ah ile verirdi bing bisu tonibade verseydi ah mecnun feryadımın sadasın kuş mu karar ederdi başındaki yuvada ferhade zevki suret mecnun'a seyri sahra bir rahat icra her kim ancak benim belada Serverlik ister isen üftadelik şiaret Çün ayağa düşmeden çıkmadığı başa bade Ger görmemek dilersen resmi cefa fuzuli Olma vefaya talip dünyayı bir vefade 7 beytten 5'ini okudum, ikisini atladım Son ikisinin konusu başkadır ama ilk 3 beyt bir senaryoyu tamamlıyor evet. Şimdi kısaca şerh edelim Bizde aşkın Kendisi üzerinden anlatıldığı en meşhur kahramanlarımız Ferhat ile Mecnun'dur. Ferhat'ın şiirini Mecnun'un Leyla'sı vardır. Bunlar çok eskidir. yani O kadar eski ki Arap şairlerinde de benzer isimler görüyoruz. Demek ki Fars şairlerinde de görüyoruz. Kıdemli bunlar. Birinci beytte... ''Ferhatta bendeki gam yokmuş ki, elindeki kazmaya rağmen dağı delemedi, bendeki ahunda olsa dağı dümdüz ederdi.'' Demek ki aşk sanatında, sınıfta kalan bir acemidir. Esasen suçu da vardır. ''Sevgilisinin resmini dağa çizip, ara sıra göz atarak kopya çektiğini işittim. Öyle iş mi olur?'' ''Ferhat gibi aşık mı olurmuş?'' diyor. Mecnun'a gelince o da denilir ki bir kuş geldi de işte yuva yaptı başının üstünde falan. Onu övmek için söylenir bu ama bendeki feryat onda yokmuş ki kuş orada durabilmiş. <gülüyor> ''Elinde nâ ka'ileyle, başımda mürkü var Mecnun.'' Benim deşti cünunumdan kuş uçmaz kervan geçmez. Yine fuzuli diyor. Elinde Leyla'nın devesi vardı. Başında kuşu vardı. Benim bela çölümde kuş uçmaz kervan geçmez. Onun da bir suçu vardır. Çölde dolaşıyordu. Ara sıra teneffüse çıkıyordu yani. Geniş geniş geziyordu. İşi işti Beş yıldızlı şartlarda aşıkçılık oynamış o da. İkisi de. Sınıfta kaldı, böyle aşık olmaz. Onlar çok rahat etmişler. Izdırabı çeken biziz, hakiki aşık benim diyor. E, tabii dikkatli bir okuyucuya bir görev düşer burada. Evet. Sormalıdır, üstad ayıp olmuyor mu şimdi yani? İki kahramanımızı bozuk para gibi harcadın ya. Adamlar canlarını verdiler, sen onları beğenmiyorsun. Eğer... Sevgilinin resmini seyretmek bir ferahlık veriyorsa sen de seyret. Ferhada laf söylemek yerine. Dolaşmak iyi geliyorsa gez abi dolaş seni tutan mı var? Mecnun'a laf söyleme. Ama üçüncü beytte cevap patlıyor. Fuzuli merhum şair diyor ki Benim sevgilim resme sığmaz, tasvire gelmez, mekandan münezzehtir. La ilahe illallah. bu kadar örtülü bir biçimde gayet büyük, yüksek sanatlarla örülmüş, aşkın ilahi olduğu, Allah'a ait olduğu, sonsuz olduğu ve öyle nefsin arzularına aşk adını vermenin çok nefsin arzusuna aşk adını vermek altın taç giydirilmiş kelkör bir başa benzer diyor şair. Biz bugün aşk diye tutkularımıza diyoruz gündelik Hı. Heveslerimize diyoruz. Doğru değil. Sonraki beyitlerde ise serverlik ister isen üftadelik, şiaret, et, ayağa düşmeden çıkmadı başa bade. Yükselmek istiyorsan düşmelisin, inmelisin. Mütevazı olana rahmeti rahman büyütür, inmeden çıkamazsın. Nitekim üzüm ayak altında kaldı da sonra kadehe dolduruldu. Ayağa düşmeden çıkmadı başa bade ger görmemek dilersen resmi cefa fuzuli olma vefaya talip dünyayı bir vefada başıma ağrımasın istiyorsan cefa çekmeyeyim diyorsan bu dünyada kendisi vefasız olan dünyada vefayı arama diyor yoktur neden? dünya vefasız bir vefa bunu tanıyacaksın kardeşim dünyayı tanıyan ahireti tanır kendini bilen Rabbini kendini tanıyan Rabbini bilir tanır Heh. tam bir Tasavvufi ders üslubundadır ama görünüş şiirdir. Adam şiir söylemiş falan filan dersiniz. Kılsalar köyünde cana, bak çok özel bir örnek geldi hatırıma. Kanuni merhumun beytine aşkiyinin tahmisi. İki mısra, son iki mısra kanuninin, baştakiler aşkiyinin. Kılsalar kuyinde cana cismi ifkarım dünim, eşiğinden bir kadem atmam ya bana hak alim. Çün buyurmuş, Hazreti Sultan Süleyman bin Selim, Oldur aşk ehli kim olur kuyi dilberde mukim, eyleyip divanelik davu be yaban istemez. Valla başka şiir olmasa şu beş mısra yeter. <gülüyor> Şunu diyor yani, <gülüyor> ben diyor sevgilinin muhuitinde dolaştığım için, oralarda fazla bulunduğum için falan hani bir insan üzerinden anlatıyor, beşeri aşk yani. üzerinden anlatıyor. Köyün delikanlıları faraza olur ya, mahallemizin kızına ayağım bakamazsın falan deyip beni bağlasalar bir ağaca... Kılıcı kaldırsalar ve yukarıdan aşağı iki parçaya bölmekle tehdit edilsem, testereyle doğranmakla tehdit edilsem dahi sevgilinin eşiğinden bir adım uzağa gidersem namerdim. Çünkü Sultan Selim olduğu Sultan Süleyman Merhum şöyle buyurmuş iki nokta üst üste söz şimdi kanuni merhumun. O da diyor ki aşk ehli odur ki aşık ben ona derim ki bir adım atmaz. Eşikten ayrılmaz, başını oraya koyar, Ferhat gibi dağ, Mecnun gibi çöle sapmaz. Yani aşkın el gö gösterişli, parlak kahramanlarını azarlayarak, onları tahfif ederek hakiki aşiğin dert ne olursa olsun, sıkıntı, fatura, bedel ne olursa olsun çekinmeden bunu göğüsleyeceğini ve bunu canına minnet bileceğini anlatıyor. Ya. Bizimkiler neşeli adamlardır. Hayatı güzel yaşamışlar, güzel yaşayan güzel ölür. Yaşamasında ölmesinde bilmişler ve bize böyle bir miras bırakmışlar. Bize de kalan işte sandığı açmak, biraz kokusundan haberdar olmak, neşe bulmak, neşe ya. bulmak yani bir neşeyi unutunca insanlar eğlenceye sapıyor. Eğlenelim diye. ''Eğleniyor musun?'' diyor ya. ''Eğlendiniz mi?'' diyor falan falan. Bunu bir hayat prensibi vazgeçilmez bir değer olarak benimsiyor. Bütün hayatı eğlence olarak görüyor. Eğlencenin durduğu yerde hayatın durduğunu zannediyor. Boşanmaya gidiyor. <gülüyor> Çocuk mutsuz oluyor her bir türlü. E, yüzü gülmüyor. Hiçbir şeyle tatmin olmuyor. Çünkü hayatı eğlence olarak tanımlamış. Neşveden habersiz. Neşvedar hayretiz biz. Neşvedar hayretiz. Gelmedi aklıma ama ben mani olarak söyleyeyim. Naili'nin e, pirin diyor ağzından çıkan sözlerle neşvedar olmuşuz diyor. Bizi güldüren, eğlendiren, neşelendiren ne güneştir ne ay. Yani ne gündüzdür ne gece yani bu dünyanın ne maddesine ne de şehvetine kapılarak diyor biz dünyada neşe aradık. Bizim aradığımız neşvedarı hayretiz biz curadanu ne nesifali mehne camı afitabın mesdiyiz. Allah Allah aman ya Rabbi. Nesifali mehne afitabı mesdiyiz camı afitabın mesdiyiz. Abi kelime var imkan var içine bir sıvı koyup da içmeye yarayan şu alete biz bugün bardaktan başka isim bilmiyoruz yok lugatımızda cam, sifal, sagar piyale, peymane kadeh, ayak <gülüyor> kes, kase dokuzu geliyor aklıma yani klasik Türkçe'de. E böyle olunca da her birini ayrı bir şekilde kullanarak, vezne oturtarak muazzam bir zenginlik içerisinde şehir inşa etme, inşaat etmek mümkün oluyor. Eskilerin böyle bir imkanı vardı. Bizim imkanımız biraz daraldı. Bize, bize artık lügatlar kaldı. Onu evet. da kaçırmayalım diyorum. Evet. Hocam şimdi e, divan edebiyatımızdaki bazı imgeler var. E, az önce zaten temas ettiniz. E, mesela ilk aklımıza gelenler arasında gül var, evet. bülbül var. Evet. Mesela e, ot üzüllüde Anka Evet değil Dilerseniz e, edebiyatımızda hiçbir kelime bu nasıl bir anlam yüklemişler bunu mesela edebiyatımızda hiçbir kelime lugatta bildiğimiz hayatta kullandığımız mana ile görev almaz Hepsi Rumuzdur evet. İmge diyoruz. metafor mazmun mesela ağız der dudak der dudak der fenafil Ah temsil eder Saki der yani içki dağıtan, görevli saki lugata bakarsanız feyzi kalplere dağıtan şeyh demektir yerine göre yerine göre bezme elest meclisi anlat bezme elest anlatılmaktadır yanlış oldu bez meclis demek zaten bezme elest elest meclisi Allah kastedilir saki derken onu kasteder saki ya meysun ki bir gün la elden gider erişir faslı hazan bavu elden gider fatih merhumun beytidir yani aklı uzaklaştıran içecek üzerinden şarap der ilahi aşktır, evet. meyhane der tekkedir, dergâhtır, saki der şeyhtir, sarhoş der, sermez der, mürittir. Ama bu o kadar yaygın ve bilinen bir vaziyettir ki, bir ortak dil oluşmuştur yani. Evet, onu Bu, dinleyen, onu yani onu herkes bunu yani. bilir evet. yani kimse tereddütte etmez. Başka 20. 20. yüzyıla gelince 20. yüzyılın sonlarına doğru e, türediler çıktı. <gülüyor> Bunlara kafalarına göre mana vermeye başladılar. Derler ki Yunan medeniyetinin, Yunan tarihinin, kültür tarihinde Homeros'tan çok bahsedilir falan. <gülüyor> çok bilmişleridir. Şarap içmeden şair olunmaz. E tamam o öyle diyor da bizimki de diyor ki biz sarhoş olduğumuzda üzüm yaratılmamıştı <gülüyor> Yani sen neden bahsediyorsun? İbn-i Farid de öyle diyor. Yani durumu yanlış anlama kardeşim. Bizi sen şarap sarhoşumu, üzüm sarhoşumu zannettin yani. Bu sadece bir imgedir. Bir metafordur. Bir benzetmedir. Ve böylelikle güzel, kolay anlatılmaktadır. Aklı uzaklaştı. Işte aşk da aklı tatile gönderiyor ya. Evet. <gülüyor> i̇şte o benzerlikten dolayı o çok yaygın bir şimdi divan edebiyatının bir tarafı da şu yani divan şairi olacaksa bir kişi bu mazmunları başka türlü kullanma yetkisi yoktur ben şunu kastetmiştim olmaz genel kabul vardır bir defa vezin disiplini var bunun dışına çıkamazsınız. He. Kelimelerin yüklendiği anlamlar vardı. tarih Tarihi süreçte edindiği, yüklendiği manada. Bunun dışına çıkamazsınız. Kafanıza göre mana veremezsiniz. Yani belli kurallar içinde farkınızı ortaya koyup şiirdeki ustalığınızı ibraz edeceksiniz. Kolay değildir. Evet. Ee, ve muhataplarınız devdir. Yani ustalardır. Çok ee, ilgi çeken bu benzetmelere dair şair Nabi'nin bir hadisesi sıkça anlatılır Biz de birkaç defa anlattık <gülüyor> ilk defa İstanbul'a gelip de büyük şairlerle oturup kalkmaya talip olduğunda hafifçe ona acırlar emmi derler bu seni aşar ya falan derler çok da genç evet. <gülüyor> sen bu işi kıvıramazsın falan ısrar eder şairler meclisine oturur sırasını bekler reis hafız şiraziden girer söze, yani hakikaten yetişilecek gibi değildi. Farsça ve Arapça mülemma beyt okuyor. Ela ya eyu hesaki edir sen venavil ha ki aşk asan mı od evvel, belli iftardı Birinci Mısır Arapça, ikinci Mısır Farsça. Farsça. Divandaki gazeller faslındaki ilk beyt, ooo, buna karşı ne diyeceksin? Yani saki getir de içelim diyor. Aşkı kolay bir şey zannedip de girdik heveslendik ama. Ee, çok zor, çok müşkil başımız derttedir, teselliye ihtiyacımız var yani meyhaneye oturmuş kişiler biraz dinlenelim diye bize şarap ver diyor sanki, görüntü bu ama değil Hafız-ı Şirazi, Rahmetullahi Aleyh çok özel bir insandır İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat'ta onu bu şekilde anar Rahmetullahi Aleyh diyerek hürmetle anar, burada rumuz vardır şeyhten teselli feyz beklemektedir, ızdırap içindedir ve mürit ancak oradan bekler. Oradan merhamete kavuşamazsa hiçbir şey yoktur yani. Sevgili razı olmuşsa herkes razı olmuş demektir. Evet. Mürit iradesini ona teslim edendir. Kayıtsız, şartsız. Hiçbir şey beklemek. Hiçbir şey beklemeden ve kendinde yok oluş işte bu. Yani fena fil ihvan, fena fil fena fil Buna böyle kav yolu budur üstü bu mudur. 2. beyti içeridekilerden biri okuyor ki Nabi soru okuyacak. Har edifiyle <gülüyor> Maradar manzili canança emnu hayş çun herdem jaras feryat midarat kavar ban dedim ahmelha. Oh, oh. Tamamen Farsça. hafız Şirazi diyor ki ben Mecnun ile meslektaşım. O da bende sevgilimizi ararız. O Leyla'sını, ben Mevlam'ı, o çölde ben dünyada, çöl yolculuğunda Leyla'sının peşinde giderken takip ettiği kervanı kaybetmemek için, oradaki çan sesini yani Ceres'in feryadını duyabilmek için uyumak ona yasaktı, hep uyanık olmak mecburiyeti vardı. Ben de o Ceres yerine kalbimin tiktaklarını takiple yol alıyorum. Kalbimin her anı, her vuruşu, daraba, darabanı bana kabri hatırlatmakta. Ömrümün bitmekte olduğunu iktidar etmektedir. Uyku aşığa yasaktır. Sıra geldi Nabi'ye. Önünde bir kahve fincanı da koymuşlar ki içemez nasılsa beceremez diye. Oradan da mahcup edecekler. <gülüyor> kulpu bu yok bunun gibi bunun sapı var bak onu da sapsız yapmışlar. Hem onu içemez hem söz söyleyemez. Böylece mağlup ederiz. Hesap bu. Haddini bilir ve gider. Yani şampiyonlar liginde oynamaktan vazgeçer amatör kümeye döner. Beklenti <gülüyor> bu. Fakat Nabi merhum o genç yaşında... Dutup kesin kenarından nezaket birle öppürdet desinler kahve içmekte bu emmi ama mahir ha <gülüyor> diyerek hem redif, hem kafiye, hem vezin, hem de onların mevcuttan okudukları beyitlere mukabil orada inşaat et, irticalen yeni deyişler, o dolaşlama söylediği beyit ile şiirdeki ustalığını hepsine göstermiş ve onların hürmetine mazhar olmuştur. Ömrü boyunca. Söz ustası olarak, şiirin sultanı olarak yaşamış, hep eli öpülen bir usta. Padişahlar tarafından taklit edilen, takip edilen bir usta olarak yaşamış ve ölmüştür. Karacahmet Mezarlığı'nda Medfundur 1712, 306 yıl oldu. Evet. Vefatim. Hocam bir de e, yine Osmanlı dönemine baktığımızda özellikle ilim ehlinden, ee, birçok şairin... Çoktur. Çoktur. Evet, yani evet. Bitmez, biter tükenir değil. Çoktur. Devlet adamları. Çoktur. Evet. Ee, <gülüyor> mesela bir de askerler ve e, zanaatkarlara. Çoktur. Mesela biraz önce birini zikrettik. Ali Yahya askerdir. Baki merhum, şairliğiyle meşhur. Herkes onu şair baki olarak bilir ama üst düzey bürokrattır. Rumeli kazaskeridir askeridir. Hukukçudur. Hatta onun bir yönü pek bilinmez. i̇mam Kastalani hazretlerinin yazdığı... Siyer kitabı, Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam evet. anlatan muazzam eser, belki şah eserdir. Mevâhibi ledünniyyeyi, Türkçe'ye kazandıran şair bakinin ta kendisidir. Yani. Böyle bir ilim adamıdır yani aynı zamanda. Bürokrattır, hukukçudur, ilim adamıdır ve şairdir. 75 yaşında, 1600 yılında vefat etti. Yani bunu, bunu da tabii iyi dikkat çektiniz. Yani şairlik onun mesleği değil, işi var. Yani. Başka bir işi var da şairlik ilave bir sıfat olarak günümüzde bir de bu var yani böyle ihtisas sarhoşluğu derinlik sarhoşluğu bir sahaya dalıyor adam bütün dünya yoktan ibaret biliyor falan ya fazla da germe kendini ya bu, bu kadar da değil yani anlaşıldı bir sahada ihtisasın olacak bir konuda söz sahibi olacaksın ama yani haberdar da olmalısın ya yani söz sanatları var edebiyat diye bir şey var bir, bir dünya var burada yani gözünü kapatıp ya kendine daraltıyor insanlar dünyayı ...derinlik sarhoşluğundan da uzak durmalı... ...eskiler Hezarfen derlerdi... ...birkaç sahada... ...maharet mi? ...Hezarfen derlerdi... ...bu şairlerimiz öyledirler... ...hepsinin mesleği vardır... Evet. ...Osmanlı Sultanları da birer meslek erbabıdır... ...her, her birinin bir sahada... Ya ...eğer padişah olmasa daha rahat geçinir... ...işini yapar daha rahat geçinir... ...yani padişah... ...bizde belki ona da ayrıca dikkat çekmek lazım... Devletin başındaki kişi en çok acınacak kişidir. Zor durumdadır. Nasıl bir zorluktur bu? Valla iyi giden işler zaten öyle olması gerektiği için kimse sana aferin demez. Her türlü olumsuzluktan da tek sorumlusundur. Evet. Yani Dicle kıyısında kurt kuzuyu kapsa hesap Ömer'den sorulur diye ağlıyordu Hazreti Ömer Efendimiz değil mi efendim? Böyle Aynen. bir medeniyetten bahsediyoruz yani buradaki terbiye budur. Ona acınır, merhamet edilir, dua edilir ve acı nasihatlar eksik bırakılmaz, her daim. Onlar hep böyle davranmışlar. Fatih merhumun yanında kapıyı açmayan ebul vefa, efendim kurduğu üniversitede kendisine bir masayı layık görmeyen hocalar, müdürlisler kusura bakmayın sultanım hatır için olmaz dediler, imtihana gireceksiniz. Kendi tayin ettiği Kadı Aleyhine hüküm veriyor. Molla kuran Hazretleri çocukluğundan beri dövmekten beter ediyor her mükâlemede, her sohbette. Ama işte öyle yetişiyor. Yani içeride Ebu'l-Vefa varsa dışarıda Fatih var. İçeride bu Suud varsa dışarıda Kanuni var. Bir irfan geleneği, ilim sahibi, irfan sahibi, kemal ehli zatlarla olan münasebetleri son derece dikkat çekicidir. Evet. <gülüyor> Web sayfama koyduğum bir mektup var efendim. Evet. Merak eden gençlerimiz uygun görürlerse tavsiye ettiğim kitaplar diyerek bir fasıl açtım sayfamda. iki kitap, iki de makale koydum. Onlardan birinden kısaca söz etmek isterim. Tabii ki, tabii Patrick ki. Gregor... Patrik Gregorios'un bir mektubu vardır. Surus Çarı 2. Aleksandr'a yazmış. Yani 2. Mahmut zamanında. Hainliği ortaya çıkıp Fener Patrikanesinde idam edilen adamdır. Patrik Gregorios'u. Ha. Fener Patrikanesi Fatih Camii'nin altındadır. Kocaman bir bina halen oradadır. Yani yüzlerce yıldır beraberce yaşıyoruz. Rus Çarın'a diyor ki bunları, yani bizi kastediyor. Bir türlü mağlup edemediğinizi, savaş meydanında yenseniz bile imha edemediğinizi görüyorsunuz. Ama işi çözemediniz çünkü onları tanımıyorsunuz. Ben içlerindeyim çok iyi tanırım. Yüzlerce yıl içimizde yaşadılar çünkü. Ben bunları tanırım diyor. Bu Türkler, bu Osmanlı diyor. Acayip bir millet. Nasıl bir millet? Üç özelliğimize işaret ediyor. Diyor ki bunlar zekidir, sabırlıdır, dirayetli devlet başkanına sahip olunca çalışkandır. Olmayınca yatar. Devlet başkanına olan ilişkisi, bakışı çok enteresandır diyor. Diyor. Halife Sultan'ın iki dudağı arasında yedi evliyanın kerameti var der, münakaşa etmeden, tartışmadan, ikilletmeden sözünü yerine getirmeye can atar. Hatırlansın ikinci Abdülhamit Han zamanında Avustralya'da orayı birbirine katan iki Türk vardı, iki Müslüman Türk. Vaktiler ki cihad ekber ilan edilmiş, tüm bismillah dediler. Avustralya'yı alt üst ettiler yani iki, iki <gülüyor> insan. Nedir o? E canım, bunu Paris'e söylüyor, halife söyler diyor yani bu şaka götürmez diyor falan. Bu özelliğe dikkat çekiyor. Devlet başkanının otoritesini zayıflatacak tedbirler alın diyor. Rusya'ya akıl veriyor. İkincisi, alimlere çok hürmetkardırlar. Devlet başkanlarının alimler karşısında titrediğini görürsünüz. Yaprak gibi, çocuk gibi bir yol bulun alimlere olan hürmet ortadan kalksın diyor. O günden beri olup bitenler, yani ana yoldan ayrılıp alimleri... Dile dolama, kendini de alim zannetme, saydırma falan filan gibi oluşumlara lütfen dikkat. Üç, aile yapıları çok sağlamdır. Ne yapın edin aileyi yıkın diyor. Neler oldu işte gözümüzün önünde. Yani e, tanımakta fayda var. Evet. Biz kendimizi unutsak da, Elin oğlu bizi tanıyor. Hem de çok iyi tanıyor. Neremiz güçlü, neremiz zayıf, nereden vurulursa ses gelir biliyorlar ve bu üç noktanın üçünde de son iki asırda çok büyük mesafeler alınmış neredeyse ee, ceylan kalbinden vurulmuştur. Ya. Biz bunun sonuçlarını konuşuyoruz bugün. Ama Allah'a şükürler olsun ki bin yıldır dini İslam'a samimiyetle hizmet eden bu millet gidenlerin hatırına geleceklerin Hürmetine belki düştüğü çıkmazdan kurtulacak. Kendini daha bir iyi tanıyacak. Kendisiyle barışacak. Yani bizim problemimiz bu. Bizim kimseye kendimizi anlatma ihtiyacımız yok. Ama kendimizi anlatmalıyız. Ya, ya İngiliz tarihçi Arnold Toynbee geldi de Osmanlı kütüphanelerini 51 sene tetkik etti. Yarım asıl Osmanlı kütüphanelerinde ne aradın diye sorulduğunda Şair Baki'nin memleketinde bulundum yetmez mi dedi. Yıl 1973. Yıl 1973. Bu adam 75'te de öldü zaten. Osmanlı kütüphaneleri, kaçımızın ne kadar dikkatini çekti? Beyazıt, Nur, Osmaniye, Süleymaniye, Millet kütüphaneleri başlıca dördü. E i̇çerideki kitaplar Türkçe, dışarıdaki okumuşlar Türk. Evet. dilleri Türkçe ve aramızda bir manyetik duvar sanki yok gibi. Evet. Bir yıl, üç yıl, beş yıl da değil yani böyle onlarca yıl bir mesafe. Tabii hafızasını kaybedince insan nasıl ki akıl hastanesine kapatılır. Milletler de hafızası demek olan tarihten kopunca, uzaklaşınca ee, yani olmadık işler başa gelir. Evet. Evet. O yüzden uyanık olmak, tevbe istifar etmek, kendimize gelmek mecburiyetindeyiz. İnşallah. Bizim başka çaremiz yoktur. Bu coğrafyada dik durmanın başka yolu yoktur. Yahya Kemal Beyatlı diyor ki bu bu arazide diyor Anadolu coğrafyası. Allah coğrafi konumunda hayırlısını versin kardeşim. Bu böyle bir fırtınalı <gülüyor> yere gelmiş ki ecdat. Evet. Burada diyor her şeye rağmen bunca yüzyıl ayakta kalabilmemiz iki şeye bağlı diyor. Fatih merhum Ayasofya'da ezan okuttu ya diyor. Yavuz Selim de Hasod'a da Kur'an okuttu. İşte odur diyor. Bizi tutan. <gülüyor> o bakımdan bizim artık <gülüyor> böyle bir sohbetleri de vesile ederek biz ne bileyim Elimizden geleni söylemeye çalışıyoruz. Yani. Galiba sen vakit doldu demeye çalışıyorsun. Ee, evet hocam. <gülüyor> Öyle anlaşılıyor. <gülüyor> Yönetmenimizden de e, bilgi geldi. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Bir, e, acizane istifade ettik. Estağfurullah. Eksik İzleyenlerimiz olun. de muhakkak istifade etmişlerdir. Zaten konuşan bildiğini tekrar eder, dinleyen istifade eder. <gülüyor> Allah razı olsun. Yani, Gönlünüze bir, sağlık hocam. Eksik olmayın. Biz de bütün seyircilerimizden, bize teveccüh edenlerden dua bekleriz. Ölürken gülsün diye dua etsinler yeter. Son son gülen iyi güler. Gülen iyi güler. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum efendim. Güzel Şahsınız Allah Allah bütün üniversiteye. Allah'a hazır. Eyvallah. Efendim böylelikle çerçevenin sonuna geldik. Allah-u Teala nasip kısmet ederse haftaya pazartesi günü saatler 22'yi gösterdiğinde tekrar buluşmak ümidiyle yüce Rabbimize emanetsiniz. Hayırlı kalın efendim.